259, numaralı konu, Hazreti Peygamber ve ashabının Tihame savaşında açlık çekmeleri, evet, Ebu Hubeyş el İfari şöyle anlatıyor, Tihame gazvesinde Resulullah ile beraberdim, biz fıstas denilen yere vardığımızda sahabiler peygambere gelerek, ey Allah'ın Resulü, açlık bizi yordu, bize izin ver de develeri kesip yiyelim, dediler, Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etti, bu hadise Ömer'e anlatılınca Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın Peygamberi, ne yapıyorsun,